119 numaralı konu Hazreti Peygamber'in Halit bin Sa'id'i Yemen'e gönderdiği zaman ona insanları Allah'a davet etmesini emretmesi Halit bin Sa'id şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber beni Yemen'e göndererek şöyle dedi. Araplar içinde hangi kabileden ezan sesini işitirsen sakın onlara hücum etme. İçinde ezan sesi duymadıklarına gelince onları evvela İslam'a davet et.